Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim herinize hayırlı dersler, hayırlı geceler diliyorum. İnşallah Bakara suresi 57-58 58 ve 59. ayetlerde Yüce Rabbimizin buyurduğu e, konuları işlemeye çalışacağız beraber. Ardından soru cevap şeklinde e, programımızı bitireceğiz. Sizlerle daha önce Bakara suresinden tefsirlerimizi devam etmiştik. Sanıyorum daha önceki iki ayetlerinde bir, bir tanesinde kalmıştık ama e, şu anda hatırlamıyorum hangisinde kaldığımızı. Bugün oradan başlayalım inşallah taala Teala. 57, 58, 59. ayet-i kerimeler. Öncelikle bu ayet-i kerimeleri okumak istiyorum. <gülüyor> 58 ve 59. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدوا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فَاَنْزَلْنَا عَلَىٰلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeler Musa aleyhisselam ve kendisinin gönderilmiş olduğu İsrail oğullarından bahsediyor. Tabi ki bu ayetlerin öncesindeki kıssaları bilmeden, bu ayetlerde e, Rabbimizin neler buyurduğuyla ilgili e, geniş bir bilgi sahibi olmak mümkün değil. Ancak inşallah sizler e, o ayetlerin, bundan önceki ayetlerin manasına bakarsınız. Ben de kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Musa aleyhisselam kıssasını çok kısa bir şekilde özetleyip bu ayetlere geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam kardeşi Harun ile birlikte peygamber olarak, elçi olarak gönderildi. Esas itibarıyla davetini tebliğ etmesi gereken yer Mısır'da Firavun ve onun halkıydı. Firavun onun davetini kabul etmedi. Biliyorsunuz sonra aralarında bir e, çekişme e, oldu. Bu çekişmede sihirbazlarla Musa aleyhisselam arasında yapılan çekişmede Musa aleyhisselam galip geldi. Musa Aleyhisselam'ın <gülüyor> elindeki asası büyük bir yılan olmak suretiyle diğer sihirbazların uydurmuş oldukları göz boyama şeklinde meydana getirmiş oldukları sergilemiş oldukları bir takım nesneleri teker teker yuttu ve onlar sihirbazlar iman ettiler. Musa, Musa Aleyhisselam'a inandılar. Buna kızan Firavun e, sihirbazları öldürmekle tehdit etti. Ayaklarınızı, ellerinizi çaprazlama keseceğim. Bana danışmadan mı Musa'ya inandınız? Sanırım Musa sizin e, lideriniz, size sihri öğreten ustanız şeklinde onlara e, seslendi. Ardından Musa Aleyhisselam'a inanan İsrail oğulları büyük bir tehdit altında oldular. Onların e, erkek çocukları öldürüldü. Kız çocukları diri bırakıldı. Onlara her türlü işkenceler yapıldı. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını o bölgeden alıp kaçmak zorunda kaldı. Onları takip eden Firavun ve askerleri Kızıldeniz'de boğuldular. Ve bu şekilde Musa aleyhisselama inanan İsrailoğulları o zamanın müminleri, Müslümanları o günkü tağut olan Firavundan kurtulmuş oldular. allah Teala İsrailoğullarına çok iyilikte bulundu, çok ikramda bulundu. Onlara gökten bıldırcın eti, kudret helvası indirdi. Onlar çalışmadan, gayret sarf etmeden bu gıdalardan yararlanıyorlardı. Bu esnada Musa aleyhisselam Sina dağına, tur Sina dağına çıkıp orada daha çok ibadet etmek. Daha çok Rabbini zikretmek istedi. Orada yaklaşık 40 gün kaldı. Bu 40 gün içerisinde İsrailoğulları e, yeniden eski batıl inançlara döndüler. Yanlarında olan yine Allah'ın bir peygamberi olan Musa aleyhisselamın kardeşi Harun'u dinlemediler, onun bu konudaki uyarılarını dinlemediler. Orada bir buzağa, altından bir buzağa yapıp o buzağayı takdis etmek, o buzaya hürmet etmek, onu Allah ile kendi aralarında bir vesile o buzayı e, Allah ile kendi aralarında bir vesile olarak gördüler. Bu durum her ne kadar e, Harun Aleyhisselam'ın muhalefetiyle karşı karşıya e, kaldıysa da Harun Aleyhisselam onları ikna edemedi. İsrailoğulları birbirine düşman olup bölünüp parçalanmasınlar, birbirlerine düşman olmasınlar, birlikleri, beraberlikleri bozulmasın diye onlara fazla da ses çıkarmadı doğrusu, üzerlerine gidemedi. tur Sina'dan inen Musa aleyhisselam, onların bızaya bir ilah gözüyle veya Allah ile kendi aralarında Kutsal bir vesile olma, olduğu e, anlayışıyla baktıklarını görünce kardeşi Harun'a çok kızdı. Neden sen bunlara müsaade ettin? Neden e, putperestlikten kurtulmuşlardı? Yeniden bu put, putperestliğe döndüler. Eski alışkanlıklarını yeniden burada e, meydana getirdiler. "Pa nasıl müsaade ettin?" diye onun yakasından tutup onu adeta azarladı, sirkeledi. Ama Harun, "Kavmin, kavmimiz az az kalsın beni öldüreceklerdi. Onlara fazla karşı koyamadın." demek suretiyle özür beyan etti. Daha sonra onların yapmış olduğu bu büyük şirkten, büyük hatadan, putperestlikten putreslik meyllerinden sonra Allah bu kavmi cezalandırdı. Bunlar 40 gün yeryüzünde e, bir çare, asalak, e, sıkıntılı, huzursuz bir şekilde dolaşmakla cezalandırıldılar. Ve Onlara tabi ki bu cezalandırma olayı günahlarına bir kefaret olsun, tövbe etsinler, yapmış oldukları bu fiilin yanlış bir fiil olduğunu anlasınlar, bu işten vazgeçsinler, tövbe etsinler niyetiyle onlara verilmiş idi. Kısa tabi özet olarak böyle. Daha da devam ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geniş bir şekilde yer alan bu kıssa daha da devam ediyor. Biz şimdilik bu kıssanın 58. ve 59. ayetlerde yer alan kısmını sizlere aktaracağız inşallah. Onu aktarmadan önce 57. ayeti kerimede yine Onların cezalandırılmasıyla ilgili bir bölüm var. Oraya bakalım. Bu bölümde ayet-i okuyorum. Ve zalalna aleykumul gamama. Ve anzalna aleykumul menne ves selve. Kulu min tayyibati ma razaknakum ve ma zalamuna ve lakin kanu biz onların üzerine bir bulut, bir gölgelik gönderdik ve onlara bıldırcın eti ve kudret helvası rivayetlere göre gönderdik ve dedik ki sizi yaratan Yüce Allah'ın sizler için yaratmış olduğu ''Rızıklardan yiyin'' dedik, biz onlara iyilik ettik ama onlar yapmış oldukları hatayla bizlere zulmetmediler. ''Ve mâ zhalemûnâ velâkin kânû anfusuhum yâzlimûn'' Onlar yapmış oldukları hatalarla kendi nefislerine zulmediyorlardı. Şimdi 58. ayet-i kerimede وَاِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ Biz İsrailoğullarına bu köye, bu şehre girin ee, dedik وَفَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ ve bu şehirde dilediğiniz gibi yiyin için dedik bu Karyeden kası kasıt e, hangi şehirdir, hangi Garyedir? Bununla ilgili İbni Kesir'de müfessirlerin rivayetleri var. Bazıları Eriha, Filistin'deki Eriha şehri olduğunu söylemiş. Bazıları ki birçoğu e, Kudüs olduğunu söylemiş. Bazıları da Mısır olduğunu söylemiş. Ancak tercih edilen görüşün Kudüs olduğu i̇bn Kesir tarafından belirtilmiştir. Yani Kudüs'e girin ve orada Ey İsrail oğulları Kudüs'e girin ve orada dilediğiniz gibi yiyin, için. وَدْخُلُ الْبَابَ Suce'den. Şimdi Kudüs şehrinin bir kapısı var. Bir geçit var. Bu geçitten geçerken Secde ederek veya rükû ederek geçin deniliyor. Bazı müfessirler Allah'a itaat etmek ve itaat konusunda ona söz vermiş olmakla birlikte bu geçitten geçin, bu şehre girin şeklinde ayetin algılanması gerektiği çünkü insanların bu kapıdan geçerken secde etmelerinin pek de kolay ve mümkün olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Ancak ayetin zahir manasında bu kapıdan secde ederek geçin, ruku ederek geçin şeklinde olma ihtimali yüksektir. Ve kulû hatta. Ve siz bu kapıdan geçerken ve secde etmiş halde geçerken deyin ki hatta. Hatta ne demek? Onla ilgili müfessirimiz birçok rivayetler söylemiş. Hetta'nın e, ne olduğu ile ilgili. Bu rivayetler şöyle. Hetta, magfira demek. Yani mağfiret dileyerek o kapıdan geçin şeklinde müfessirlerimiz söylemişler. Başka bir takım müfessirler ise. E, Akarru bizzenb günahlarınızı itiraf ederek bu kapıdan geçiniz. Yani heptadan kastın günahlarımızı itiraf ediyoruz Ya Rabbi, bizi affet demek olduğunu söylemiş bazı müfessirler. Yine bazı katade gibi Hasan gibi bazı müfessirlerde anne hata yani. Günahlarımızı bizden def et günahlarımızı bizden e, al, götür, günahlarımızı affet manasında bir söz olduğunu ifade etmişlerdir. E, ancak ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. İsrail oğulları bu emir karşısında e, bu emredileni, emredileni yapmamışlar. Başka şeyler söylenmişler. Ee, bunlarla ilgili de inşallah burada e, i̇bn Kesir'in kitabında tefsirli Kur'an-ı Azim'de yer alan bilgileri, rivayetleri aktaracağız inşallah. Ee, diyor ki i̇bn Kesir onlara yani hatta diyerek hattah e, Oradan geçin şeklinde emir buyulmasına rağmen, onlar ne yapmışlar bakınız? Fedhalu yizhafone 'ala astahim. Astahim. Onlar sırtları üzerine yatıp sürünmek suretiyle o geçitten geçtiler. Yani kendilerine söylenenin tersini yaptılar. Ruku etmediler, secde etmediler. sırtları üzerine yattılar ve bu şekilde sürüklenerek oradan geçtiler. Eee Ne yaptılar? Değiştirdiler. Kendilerine verilen emri değiştirdiler. Ve qalu habbetin fi sha'ri. Ve qalu habbetin fi sha'ri. Ne yani? Ve Habbeten fi şara demişler. Ne demek bu? Ee, yani bir tane veya bir e, e, bir kılda bir tane manasında garip bir şey söylemişler. Habbeten bu, fi şara. Bunu söyleyenler var. Daha başka şeyler de söylemişler. E, o da tefsirde geçiyor. Onlara da inşallah bakacağız. Ancak bu konuyla ilgili müfessirlerimizin çoğunun ifade etmiş olduğu görüş şudur. Hettadan mana mağfira. Affet bizi Allah'ım. Günahlarımızı bağışla. Biz hata ettik, günahlarımızı itiraf ediyoruz ve bu şekilde senin emrine itaat etmek suretiyle emir buyurduğun şehre giriyoruz demek olduğu e, Hedda'dan kastın bu olduğu ifade Kamera Kamerayla ilgili bir sorunumuz vardı. Onu gidermeye çalıştık. Ee, evet, Hedda'nın daun hastalığı olduğunu ve azap olarak da indirildiğini Söylenen fesihlerin olduğunu söyledik. Ayet-i Kerimelerde yüce Allah ne derden bahsediyor? İsrail bahsediyor, oğullarından bahsediyor, İsrail oğullarına Kudüs şehrine girin emri verildiğini ve bu şehirden diledikleri gibi yiyip içebileceklerini haber veriyor ve Kudüs şehrine girerken şehrin kapısından secde ederek ve heta diyerek yani mağfiret dileyerek Allah'tan e, girmelerini onlardan istiyor Böyle yaptıkları takdirde naırlakkum hata Yakum ve bu şekilde sizin hatalarınızı affederiz diyor ve senizidul Muhsinin içinizden ihsan derecesinde ibadet edenleri ise, daha büyük mükafatlarla mükafatlandıracağız diyor diyor 59. ayet-i kerimede ise فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ nefsine zulmedenler kendilerine verilen bu emri değiştirmek suretiyle isyanda hatada bulundular فَاَنْزَلْنَا عَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ee, bu nefislerine zulmeden bu insanların üzerine bir azap gönderdik. Ee, bu azap ise e, biraz önce söylemiş olduğumuz ta'un e, hastalığı olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerinden öğrenmiş oluyoruz. Ta'un hastalığı yani ricz, bu şekilde tefsir edilmiş Minesseme, yani gökten yere bu e, taun hastalığı bir azap olarak İsrail oğullarına gönderilmiş. Neden? Çünkü Allah'ın sözünü değiştirdiler, Allah'ın emrini değiştirdiler. Allah onlara o şehre tevbe ve istiğfar ile girin, secde ederek girin demiş olmasına rağmen onlar sırt üstü sürünerek ve e, hab, habbeten fi şa'ra yani dalga geçerek hetta diyeceklerine habbeten fi şa'ra diyerek e, dalga geçerek o şehre girdiler sürünerek girdiler secde yapmayıp rüku yapmayıp sırt üstü süründüler ve Allah, Allah'ın bu emriyle adeta dalga geçtiler Allah-u Teala da yapmış oldukları bu isyankarlık karşısında onlara gökten bir reciz gönderdi. Yani taun hastalığını gönderdi. Bime kenu yefsukun yapmış oldukları fasıklıktan dolayı onlara bu hastalığı göndermiş oldu. E, demek ki anlayacağımız odur ki Allah'a isyan eden Allah'ın ayetlerini değiştiren Allah'ın ayetlerde Murat ettiği şeyi tebirlerle yanlış bir takım tefsirlerle değiştirmek suretiyle Allah'ın kastının tam tersini anlamak isteyen ve bu şekilde bunları anlatan insanlara Allahu Teala geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir takım cezalar verebilir. Onlara gökten bir takım azaplar inebilir O yüzden, Allah'ın emirleri değiştirilmeyecek. Hiçbir kul Allah'ın emirlerini değiştirmeye cüret etmeyecek. Allah'ın e, emir e, buyurduklarını da o nasıl emir buyurduysa o şekilde e, yapacak. Çünkü tersini yaptığında bu isyankarlıktır. İsyankarlığın cezası da helak olmaktır veya bir takım Hastalıklarla e, insanların insanlara azap edilmesidir. İnsanların yapmış olduğu fasıklıklar, isyankarlıklar karşılıksız kalmaz ve bu dünyada bu e, yaptıklarının cezasının bir bölümünü insanlar çekebilirler ahiretteki büyük azabın yanı sıra. O yüzden. E, İnsanlar gerçekten Kur'an'a teslim olmalılar, Allah'ın emirlerine teslim olmalılar. Allah'ın emirlerini kendi heva, hevesleri doğrultusunda, kendi meşrepleri, ekolleri, medreseleri, e, anlayışları doğrultusunda e, tefsir etmek, tevil etmek ve bu şekilde bu emirleri değiştirmek durumunda asla olmamamalılar değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi yoldan ayırmasın. Bu iki ayet-i kerime ile şimdilik yetinelim ee, ve sizlerin sorularına da bir bakalım. Soru sorarsanız bu sorularımıza cevap vermeye çalışacağız ee, hazırsa. Evet hemen ilk sorumuz geldi.